Akbank'ın aynı program kapsamında 2011'de 100 milyon doları geçen yasa 110 milyon doları kredi olarak sağladığı bildiriliyor. İBRD şimdiye kadar Türkiye'de altyapı, enerji, tarım, sanayi ve finansman gibi farklı alanlarda 180'den fazla proje için 7 milyar avro finansman sağlamış durumda. Çin'deki şiddetli Muson yağışları Yangtze nehrinin taşmasına, 186 kişinin de ölümüne, 45 kişinin kaybolmasına ve en az 7.6 milyar dolar zarara neden oldu. Hubei Sivil İşler Dairesi vilayette 1,5 milyon insanın tahliye edildiğini ya da yardıma muhtaç olduğunu, takriben 7 bin evin çöktüğünü ya da ciddi hasar gördüğünü ve 710 bin hektardan fazla ürünün zarar gördüğünü söyledi. Aon Benfield Mayıs 2016 felaket raporuna göre sel felaketleri yüzünden oluşan 7.6 milyar dolarlık hasarı 2016 yılının şimdiye kadarki en büyük maliyetli ve ikinci en ölümcül hava muhalefetine bağlı felaketi durumuna getirdi. Zira 2016 yılının en ölümcül felaketi Nisan ayında 300 kişinin ölümüne neden olan Hindistan'daki ısı dalgasıydı. Çin'de bu yıl Muson mevsimi çok sert geçiyor. 22 Haziran'daki kasırga Pekin'in 500 mil güneyinde Jiangsu'ya bağlı Yangcheng'i vurdu. 98 kişi hayatını kaybederken 800 kişi de yaralanmıştı. Bob Hansen 23 Haziran'daki gönderisinde bu kasırganın Mayu ya da Bayu cephesinin boyunca meydana geldiğine ve bunun özellikle de ilkbaharın sonu ve yazın başlangıcında birkaç hafta sürebileceğini yazmıştı. Bu yarı kalıcı özellik Doğu Çin'de de Tayvan'a da oradan da Japonya'nın güneyine kadar genişleyen her yaz ve baharda kuzeye doğru baskı yapan güney botu musonuyla birleşiyor. Selden etkilenmiş bölgelerde bu hafta içinde şiddetli yağışların sürmesi bekleniyor. Çamlı ilçesinde yer alan ünlü Ayder Yaylası 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edilmişti. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yayla da bu tarihten sonra güzel bir yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı Ayder. 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi ilan edildi. 18 yılda koruma imar planları hazırlanamadı. 1998 yılında doğal sit alanı ilan edilen yayla için yasaya göre valilik tarafından 2 yıl içerisinde koruma amaçlı imar planı oluşturulması gerekiyordu oysa. Ancak aradan 18 yıl geçti. Buna rağmen yayla için imar planı hazırlanmadı. Koruma planlarının hayata geçirilmesi halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği ayder yaylası her geçen gün doğal özelliğini yitirdi. Kaçak ve beton yapıların inşa ettirdiği yayla çevresinde yüzlerce kişi kaçak yapılaşmayla sit ve milli park yasalarına muhalefetten yargılandı. 158 bina için yıkım kararı Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi Ayder Yaylası'ndaki 290 yapıdan 158 hakkında kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için kamu ihale kanununun ilgili maddesi uyarınca hizmet alım yoluyla açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine kalan firma olmayınca kaçak yapılar da yıkılamadı. Ayder Yaylası Çamlı Eşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda 1350 metre yükseklikte. Fırtına derisi boyunca eşsiz doğal güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcasıyla sırtını kaçgarlara dayamış çam örtülü yamaçlarla kaplı bir cennet görünümünde. Ayder'in başına gelense pek yakında pek çok yaylanın başına gelebilir. Yapımına başlanan fakat sonra Tema Vakfı'nın açmış olduğu dava ile durdurulan yeşil yolun zombi gibi ne zaman dirileceğini bilemiyoruz. İlk başta 2018 yılında tamamlanması planlanan yol Samsun'dan başlayarak Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylaları ve turizm merkezlerinin üst koddan birbirine bağlayan yaklaşık 2600 kilometre uzunluğunda turizm yolu olarak planlandı. Bu yolla birlikte 40 noktada Oteller, restoranlar ve kayak tesislerinden oluşan turizm merkezleri planlandı. Bu yol Milli Park ilan edilmesi ve korunması gereken Karadeniz Dağları'nın doğal güzelliklerinin betonlaşmasına neden olabilir. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan...